bazı kelimelerin değişik manalarda algılanması gibi mesela ığla kelimesi ikrah olan yani manası ikrah olan bir kelimenin kızgınlık sarhoşluk veya hut kendi manasıyla ikrah olarak anlaşılması gibi Adi İbn Hatem'in siyah iplik beyaz iplik gerçekten ee, onları gerçek manada siyah ve beyaz iplik anlaması ve son olarak da bazı hadislerin mensuh kabul edilmesi demiştik.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 Müslimin bizlere naklettiği hadis kendilerine ulaşmış olsaydı şüphesiz ki onunla amel ederlerdi. Kim İmam Malik ve İmam Abu Hanife rahimehullah hani diyor ya eza sahih hadis fehiye mezhebi hadis sahihse benim mezhebim odur. Dolayısıyla hadis sahihtir ancak bunun sahih olduğu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 de yazdığına göre Hanefi mezhebinin Cuma günü tek başına oruç tutulmasını mekruh gördüğüdür. Yine İmam Malik bilmeyerek, unutarak yiyip içen kimsenin orucunun bozulacağını söylemiştir. Dikkat ediyor musunuz? İmam Malik rahimahullah bilmeyerek, unutarak yiyip içen kimsenin orucunun bozulacağını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 Burada zikretmemizle İmam-ı Malik'in hadislere karşı olma imajını ortaya koyma diye bir gayemiz yoktur. Gayemiz İmam-ı Malik ve diğer imamlara bazı hadislerin ulaşmadığını beyan etmektir. Sünnete uymada titiz olan imamların başında İmam-ı Malik gelir. Nitekim bu konuda şöyle demektedir. Ben bir beşerim. Hata edebildiğim gibi isabet de edebilirim.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 bir köşede oturmuş gözyaşı döküyor. Ona sorulduğunda da diyor ki keşke diyor Allah'ın dini ile ilgili söylediğim her sözden ötürü bir kırbaç seseydim. Çünkü zaten yeterince delil vardı. Allahu ekber. İmam Malik bunu söylüyorsa bugün havadan konuşanlar konuşanlar için ne denmelidir?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 Sharh- en Tahkikte. Gerçekten bu konuda Imam Shafi, dan Derlerki hij en uygun olan kişidir. Buna rağmen bütün hadislerin kendisine ulaştığı iddia edilemez. Zaten onun die böyle bir iddiası yoktu. te studeren. Bovendien is ulaşmayan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 Buyuruyor ki Buhari'de geçen bu hadiste kim şek günü orucunu tutarsa Ebu Kasım'a isyan etmiştir. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah diyor ki e, ihtiyat için şek günü orucu tutulabilir. Yani Şaban'ın otuzuncu günü. Hani Şaban Şaban'ı otuza tamamlandığı gün. Şüphe edilir ya yani hava kapalıdır. İşte e, hilal görünmemiştir. Ramazan mı değil mi? Şek günü ihtiyaten tutulabilir. Demiştir. Allah ona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 dordjusse meshebe ittiba etmekten gaaie Allah wa Rasuluh Aleyhissat wa lernur emirlerini öğrenmektir kitab ve sünnete muhalif bir görüş gerekli araştırmayı yaptıktan sonra terkedilir ve onlarla amel edilir waman yuşaqı Rasuluh min badima ma tabiyan lahuluhuda tabi gaira rasabili almu'minin Allah Azza wa Jalla diyor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 Nas'ın varlığında iştihat batıldır. Dolayısıyla iştihat eden bir alim Nas'a rağmen iştihat yapmamıştır. Ancak Nas'ın varlığından haberi olmadığından ya da yukarıda saydığımız altı sebepten ötürü o altı sebepten ötürü o Nas kendisinde mevcut değildir ve iştihada müracaat etmiştir. Ancak muttebi için böyle değildir. Muttebi nedir? Muttebi bakar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 Bu bid'atlerden de sakınır, onları terk eder. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Ve şerrel umuri muhdefetuhâ, işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Bir altıncısı, Abdülkerim Zeyda'nın saydığı bir alt, altıncı madde ise, Mezhebe ittiba etmede, kesinlikle le ta'asuba gitmemek. Meseplerin kitab ve sünneti nesheden müesseseler olmadığını bilmemiz gerekir. Gerçekten çok önemli bir söz. Mezhebe ittiba etmede, ta'asuba kesinlikle le gidilmemeli. nik le gidilmemeli. Meseplerin kitab ve sünneti nesheden müesseseler olmadığını bilmemiz gerekir. Yani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 Yani insanın değişik şekilde, değişik akıl seviyelerine sahip olmasından ötürü ve değişik yaratılmış, yaratılmışta ol, olmasından ötürü ihtilaflar kaçınılmazdır. Önemli olan bu ihtilafları kin, fitne ve taassuba yöneltmemektir. Tabi bizim buradan kastımız muteber ihtilaflardır. Yoksa ehli sünnet vel cemaatın sapık fırkalarla olan ihtilafı değildir. Bizim burada...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 Evet. E. İyi. gerçeği bilmiyorum ben. Eee zannediyorum bir 10-15 dakika mı alır daha 15 dakika. Biraz uzattım mı ikinci bölümü? Ee, devam edelim mi yani? Çünkü ben bitirmek istiyordum bu konuyu.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 Sünnet de onun pratikte olan uygulamasıdır. Kur'an Allah'a itaat etmeye davet ederken onunla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeye de davet etmiştir. Hatırlayınız bu hadisleri dersin başında okumuştuk. يَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَاتِعُ اللّٰهَ وَاَاتِعُ الرَّسُولُ وَاُولُ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ayeti mesela Nisa suresi 59. ayet. We Ali İmran 31. ayet van de verhaallijn. We gaan de verhaallijn van Allah verhaallijn. bana gaan naar de verhaallijn van de verhaallijn. We gaan naar de verhaallijn. We gaan Allah. de verhaallijn. We gaan naar de verhaallijn. We gaan naar de de verhaallijn. We gaan naar de verhaallijn. We Zalimdir. Hatta kimisi ne yaptılar? Ayırmadılar ikisinin arasını. Yani Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmadılar. Ancak birbirinden e, uzaklaştırdılar. Yeni sünnet dediler ama... Yani sünnet deyince böyle... E, ifade anlamında... Yani sünnet deyince hani sanki... Hani çok tabi beni bağlamaz. Hani farz denince veya Kur'an deyince... Bağlayıcı gibi bir e, şey e, kondu sünnete. Yani e, farz eşittir sünnet mi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 demiyor ki yani Allah bir konuda hüküm verdiği zaman Allah ve رسولü. Fe in teneza'tun fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Rasulihisselam. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Rasulüne götürün. Dolayısıyla burada burada eee Kur'an ve sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde eee Kur'an ve sünnet temel hujjeddir, esastır. Bu anlamda Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ümmüne Ayşe tanımlarken diyor ki o Kur'an'ın pratik şeklidir. Yani ya da siz hiç Kur'an okumadınız mı? Yine Allah Azze ve Celle bir ayet-i Celle'de diyor ki aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar felaha erenlerin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 Zındıklar diyeceğim çünkü o gün böyle izledim bu ismi e, ya, böyle isimlerini bile anmak istemiyorum. Öz Türk denilen şahıs e, diyor ki buhar diyor ne yaptıysa buhar yaptı bu dine diyor ve Buhari'ye hakaretlerde bulunuyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle onu öyle nasipsiz kılmış ki şerri yüzüne yansıdığı gibi kini öfkesi de ağzına yansımaktadır.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 Tabi'nin yani selef'in takibot ettiği yolda gitmek. Ve ben diyorum ki, Ya Rabbi, Imam Abu Hanife'ye rahmet et. Ya Rabbi, imam Shafi, Şafi'ye rahmet et. imam Malik'e ve Ahmet ibn Hanbel'e rahmet et. Ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz, daha nice alim, mujahid ve salih kimselerden,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 de Allah, sizden razı olsun. hij Allah, hij is Allah, hij is Allah, Mohammed, Subhanakallah, hij is Haddik, Allah is Haddik, hij is Haddik, hij is Haddik, wa